اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم İnsanların hesapları yaklaştı. Ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Meyeti Kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceyi alarak dinlerler. لَا هِيَةً قُلُوبُهُمْ وَاَسَرُّ النَّجْوَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar.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 Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleketin halkı inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ فَاسْأَلُوا <gülüyor> اَهْلَ Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِد۪ينَ Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi. ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنَّ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِف۪ينَ Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik. لَقَدْ أَنْزَلْنَا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 وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka topluluklar meydana getirdik. فَلَمَّا اَحَسُوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ Onlar azabımızı hissettikleri zaman hemen oradan kaçmaya koyuldular fihi ve Onlara kaçmayın İçeersinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi. "قالوا يا ويلنا إننا كنا ظالمين. Onlar da vay başımıza gelenler. Biz gerçekten zalimlermişiz dediler. Ve زالت تلك دعوائهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp, Ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti. Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık. Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.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 La yus'alu amma yef'alu wa hum yus'alun Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir. E me tehudu min dunihi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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا سُبَحَانَهُ Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır. La yesbiqunuhu bil-qawli wa hum amrihi ya'malun Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler.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 وَنَبَلُوْكُمْ بِالْشَّرِّ Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz. وَإِذَا رَآكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُونَ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 oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar. Kulî min acel. Sûriykum âyâtî İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin. وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar eğer doğru söylüyorsanız bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar. لَوْ يَعْلَمُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Ey Muhammed! Ant ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.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 Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz. ''Bel mette'nâ hâulâ'i ve âbâ'ehum hattâ tâle aleyhimul umur, efelâ yaravne ennâ ne'til erda nenkusuhâ min atrafihâ, efelâ yaravne ennâ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 قُلْ اِنَّمَا اُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ Ey Muhammed! De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler. وَلَاِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir.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 İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Ve lacad atayna İbrahimı ruşdehu min qablu ve Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk. İf qale li ve kavmihi ma Hani İbrahim babasına ve kamine, bu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller nedir demişti. Onlar da,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 Ajetteni bilip hak? Ama sen mi? Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin? Yoksa sen şakacılardan mısın? dediler. O alebbabukum, Rabbu al-ı semaوات ve al-ı arḍi, lādhi fāturuhun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 فجعل لهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين Döndükleri zaman onlar ''Bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir.'' dediler. ''Qalû <gülüyor> semînâ Aralarında bazıları ''Kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik.'' dediler.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 "قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم." İbrahim gelince, "Ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın?" dediler. "قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. İbrahim, hayır. Bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlar, onlara sorun dedi. فراجعوا إلى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 قَالُوا حَرِّقُوهُ وَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاِلِينَ İçlerinden bazıları, ''Eğer bir şey yapacaksanız yakın onu da ilahlarınıza yardım edin.'' dediler. قُلْنَا يَا نَارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاه۪يمِ <gülüyor> İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ''Ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol.'' dedik. وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık. <gülüyor> biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp içinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. Biz İbrahim'e İsa'yı ve üstelik bir de torunu Yakup'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.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 İ Nehum keu ve Biz Lu’ada hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler.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 Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. Ve Davud ve Süleyman, fihi şahidin. Ey Muhammed, Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk. Fafhamna Suleiman, ve kullan ateina hukma ve ilma. Vasekharnna Ma'adaud aljibal yusbihna ve tayra, vekunna fa'ilin.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 biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْبِ اَمْرِهِ اِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ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 Yubu da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّنْ وَآتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ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 ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Ve ve Ve İdrisi ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَمُ غَاضِبًا فَظَنَّ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 ihsana koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da oğlunu da alemlere bir mucize kıldık. اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَ رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّنْ اِلَيْنَا Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. <Sessiz>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 her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse, onun çalışması mükafazsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız. <gülüyor> Helak ettiğimiz bir memleket halkının, Yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir. Hatta idafutihat yajuju wa majujuhum min kulli Nihayet yajuj ve majujun setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler. وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبَصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبَصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında... İnkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşa kalır ve vay bizim halimize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz derler. Inne kum wa ma ta'abdun min dunillahi hasabu jannah ma atum la Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. Law kana ha ula'i aleha tem ma verduha ve kullu fiha halidun Lehum fiha zafirun ve fiha la yesmaun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 <gülüyor> La yahzunuhumul faza'ul ekber wa tatalaqaahumul malaa'ikatu haza yawmukum alladhi kuntum tu'adun En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler. يَوْمَ نَطَوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ جِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدَنْ Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz.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 Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık. <gülüyor> Şüphesiz ki bu anlatılanlarda kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır. Ve ma ersalnak illa rahmeten lil alamin Ey Muhammed biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik قُلْ اِنَّمَا yuha اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهُ وَاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahy ediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?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 Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım 34. istenir. 34. Kaset Hac Suresi Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hz. İbrahim devrinde başlayıp Hz. Muhammed ile devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu attaqoo rabbakum. Inna zelzalata as-sa'ati şey'un azim. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. Yevme terunha tezhelu kullu murdı'atin amma erd'at ve tadu kullu zati hamlin hamlaha ve teran nasu وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ <مَرِيد> İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır. Kutib aleyhi ennehu men tawallahu fa'ennehu yudhilluhu wa yahdihuhu ila adabi's Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır. Ye ya Eyühan nasu in kuntum fee raybin minal ba'thi fa inna min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 فَوَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا Vtara arzda hamede, فإذا anzalna aliha alma, ahteset ve rabet, فإذا anzalna aliha ve rabet ve min kulli Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da Yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir hale görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير. Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O, ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter. <gülüyor> Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan, aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. فَانِيَ عِطَفِهِ O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız bi Ona bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن بِهِ فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa, onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa, yüzüstü döner, dünyayı da, ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur. يَدَعُوا مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ Dalikahu'l dalalü'l ba'id. O Allahı bırakır kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur. Yed'ul men darruhu aqrab min naf'ih. Le bi'sel mevla ve le bi'sel ashir. O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. İnna Allaha yudahilu ladin amanu u amilu salihat jannatin tajrimi tahteh alanhar. <gülüyor> İnna Allaha yafgalu ma Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar. Men kana yadhunne en len yasruhu Allahu fi'd-dunyâ ve'l-âhireti felyamdud bi sababin ila's-semâi thumma liqta meli hal dueayım Her kim Allah'ın Peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa tavana bir ip uzatsın Sonra da kendisini yerden kessin de baksın Çare olarak başvurduğu bu tuzak öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir. İnna ladin آمَنُوا ladin hadu, al-ṣabîn, wal-nasara, wal-majûs, wal-ladin ashraku, wal-ladin ashraku. İnna Allah yafsıl bînem yumal-kiyâme. İnna İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir. Alam taraan Allah esjed olu mu?n fi alahevet ve mu?n fi ala?r ve ala?s ve ala?r ve ala?r ve ala?r ve ala?r ve وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş... Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ işte bu müminlerle kâfirler Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür. Yuzharu bihi ma fi butunihim vel culud. Ve min hadid o su ile karındaki bağırsak ve ciğerleri ile derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir. Kullemâ erâdû en yehrucû minhâ min gammin u'idû fîhâ, u'idû fîhâ ve zûkû azâbel harîk. Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ Doğrusu Allah, iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir. <gülüyor> Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir. İnna ladin kafır ve yoldan gidenler Allah ve Mescid-i Haram'ı Jale Nihûl Nûs ve mescid وَمَنْ يُرِدَ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Biz, inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, Orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Vezen finnâsi bil hac yâtû kerâlen ve alâ kulli dâmir yâtîn min kulli fecjin amîk İnsanlar arasında hacci ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Li yeşhedû menâfi'a lehüm ve yezkuru smallâhi fî eyyâmin me'lûmâten alâ mâ min behîmeti'l-en'âm fe kulû فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَق۪يرِ Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken O'nun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin, sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin. ثُمَّ الْيَقَضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَت۪يقِ Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kâbe'yi tavaf etsinler. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ Rabbih. وَاُحِلَّتْ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَوْثَانِ قَوْلَ الزُّورِ İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pisbutlardan kaçının, yalan sözden sakının. Hunaf alillahi, gayr <gülüyor> mushrikin be, vamay yurük bil Allah, fakanma xar min al-sama, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْو۪ي بِهِ الرِّيْحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقُ Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَا اَجَلِمْ مُسَمَّنْ ثُمَّ مَحِلُّهَا O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer, beyt atik olan kabe'dir. Velkulli ümmetin, jgalna mensakal yedkurs me Allahi alamet rızqahum mbehimet el anam. Fai lahukum ilahu waḥid, falahu Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed! O alçak gönüllü temiz kimselerin müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِر۪ينَ عَلٰى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُق۪يمِ الصَّلَاةِ وَالْمُق۪يمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. وَالْبُدَنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيِّرٍ فَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlar sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar Ayakta sıra halindeyken, keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adına anın. Yanları yere düşüp, canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Kadelikeserohelle kumli O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye, o, böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir ey muhammed iyilik yapanları müjdele inna'llaha yedafeu anillezine amenu inna'llaha la kafur şüphesiz ki allah iman edenleri savunur allah hiçbir hain nankörü sevmez اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ İLLَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وصلوات Lahedimet, cıvamg, vebiğg, veصلوات, ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah, kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الصَّلَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazı kılarlar. Zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٍ Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad, ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve fe fe İbrahim'in kavmiyle, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kâfirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş? Fak ayim min qariyat in ahlakna wa hiiy azzalimatu fiiy aqawiyatu nala urushha. Fehiyeawşihe bir erim muhabpal ve meşide. Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar, çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.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 Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu, gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ Allahu وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Ey Muhammed! Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir. وَكَأَيْءٍ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ Ben, halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır. قُلْ <gülüyor> Ey Ey Muhammed de ki ey insanlar ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım فَالَّذِينَ <gülüyor> İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ أُولَٓئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince işte onlar cehennemliktir. وَمَا Arselne min kabilk min resulu, ve la nabiin İlla, eza tmen alq al şeytanu fi umniyetihi, fya nsexu Allahu ma yulq al şeytan, fya nsexu Allahu ma yulq al şeytan, thumma Allahu Vallahu عَل۪يمٌ hakim. Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir şey arzu ettiği zaman, şeytan onun arzusu içerisine, kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder, sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Niya ja'ala ma fi ve Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla Kalpleri katılaşan kâfirler için, bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler, haktan uzak bir ayrılık içindedirler. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ <مُسْتَق۪يم> Yine Allah böyle yapar ki, kendilerine ilim verilenler, Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de, ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah, iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir. İnkar edenler, kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar, Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır. El-Mulk yevme izin yahkumu beynehum Fellezîne âmenû ve amilûs fi fî jennâtin Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Mü'minlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler, nimet cennetlerinin içindedirler. İnkar edip, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince... İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Vellezine Allah yolunda hicret edip Sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Lâ yudkhilennhum mudkhaley yerdûne ve Allah Onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır. Zâlik ve men âkıbe bi misli mâ bihi thumma bugi alayhi le'ânsuranhu'llâh. İnne'llâhe'l-'afûn gafûr. <gülüyor> İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الْلَيْلَ فِي ve وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْلَيْلِ bu yardım Allah geceyi ve Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür. Bu yardım Allah Bu yardım Allah'ın Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür. وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Bu da Allah'ın kudreti iledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Elm tara ennallaha enzel minas semaa ema en fe tusbihul ardu musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yem yeşil oluyor Gerçekten Allah çok lütufkârdır her şeyden haberdardır ve <gülüyor> ard Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir Hamde layık olan yalnız odur Alam tara anna Allah sahhara lakum ma fil ardhi wal tajri fi al bahri bi amrihi wa yumsiku al samaa wa al al illa bi in Allah'a bin nâsile Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü o tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورُ Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرُ وَدَعُوا إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dost doğru bir yol üzerindesin. Eğer onlar seninle mücadele ederlerse, onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de. Allah'u yahkumu beynekum yewmel qiyameti fîmâ kuntum fîhî tehtalifûn. <gülme> Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Alem te'lem ennallâha ya'lemu ma fîssemâi vel erd inna Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir. Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.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 اَنَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kafirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed de ki ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere var etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ya eyyuhennâsü ضurib مثelun fesstemi'û leh. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi le yakhluqu zubâben velev ecet me'ûle ve in yeslubuhum zubâbu şey'en lâ yastanqidhûhu minhu du'fett tâlibu vel Ey insanlar size bir misal verilmiştir şimdi onu dinleyin sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa onu sinekten geri alamazlar. İsteyen putta aciz, istenilen sinekte. Ma kadarullah hakka kaderi. İnna Allahu la qawiyyun aziz. Kâfirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Allahu yastafi minel melâiketi ruslen ve minennâs. İnne Allâhe semîun basîr. Allah Emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Ya'lemu ma ma Allahi umur. Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür. Ya Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج من لا تأبيكم إبراهيم وسمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا Vafiha da liyakun Ressul şehiden alaykom ve tukunu şehadat a alen nas? Fa aqimü salat ve aatü zekat ve Allah yolunda hakıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Sizde bütün insanlara şahitler olun. Namazı dost doğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. ''Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.''